Merhabalar, Balık Gözü'nün bugün 17. programındayız. Geçtiğimiz hafta Balık Gözü'nde LGBT örgütleri aslında LAMPDA avukatı Fırat Söyle vardı. Fırat Söyle ile Ahmet Yıldız davasını konuşmuştuk. Ahmet Yıldız davası neydi çok kısaca bir hatırlayalım. 2008 yılında babası tarafından aslında eşcinsel olduğunu söylediği gerekçesiyle öldürülmüş Ahmet Yıldız. Ee, ...bir nevi töre cezasıydı... ...ve babası hala aranıyor... ...hala bulunamadı, dört yıl oldu... Ee, ...ve yine bununla ilgili... ...davalar da devam ediyor... Ee, ...davayı, dava sürecini... ...hatta Zeynep filminde de... ...yine Ahmet Yıldız'ı... bunu ...bütün bunları konuştuk... ...yine dinlemek isterseniz... E, ...Açık Radyo'nun internet sitesinden... ...ulaşabilirsiniz... ...bu hafta neler konuşacağız... Ee, Önce yine kısaca haber vereceğim ben. Benimle beraber bugün Rabia da var aslında Rabia Yılmaz. Benim arkadaşım, gazeteci arkadaşım. Hoş geldin Rabia. Hoş bulduk seçim. Ee, i̇kimiz beraber haberlerden bahsedeceğiz. Uzun zamandır da yapmadığım bir şeydi. Ve yine 4 Şubat'ta bir toplantı gerçekleşti. Nefret suçları ve medya diye. E, nefret suçları yasası istiyorum e, Platformu nasıl nefret suçları yasa kampanyasının e, yine yürüttüğü e, diğer toplantılardan biri böyle meslek örgütleriyle bir araya gelerek bilgilendirme toplantıları aslında karşılıklı fikir alışveriş toplantıları yapıyorlar ve nefret suçları ve medyada bunlardan ilkiydi Rabia oradan bize notlar aktaracak. Şimdi haberlere geçelim. Bir haberimiz var vegan tutuklu e, Osman Evcan'ın avukatı Taylan söylemiş. E, i̇çeride aslında yine Osman Evcan'la beraber de vegan olmaya karar vermiş. Hücre arkadaşı Sadık Aksu varmış ve ikisi de bazı ihtiyaçlardan e, ikisinin de aslında bazı ihtiyaçları var. E, bunun için e, eğer siz de eşya göndermek ister ya da bu konuyla ilgili bilgi almak isterseniz yeryüzüne özgürlük.blogspot adresine bakabilir. E, oradan gerekli bütün bilgileri de edinebilirsiniz. Bu yine de mühim bir konuydu. E, 8 Şubat'ta yarın yani e, bir Basın açıklaması olacak. Yüz gündür tutuklu olan Profesör Doktor Büşra Ersanlı için arkadaşları bir açıklama yapacaklar. Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi önünde olacak. Saat 12'de olacak. Ee, ve yine başka bir haber var. Ee, bu da aslında nefret suçuyla ilgili ceza haberi bir tane. İslam'ın eşcinselliğe bakışı hakkında bir tartışma başladı diye giriyor habere. İngiltere'nin der bir kentinde Tanrı senden tiksiniyor. Düzel ya da yan gibi eşcinsel karşıtı ifadeler yazan, bildiriler dağıtan üç Müslüman erkek 20 Ocak tarihinde nefret suçundan hüküm giymiş. Ve e, aralarından biri olan Kebir Ahmet bir Müslüman olarak görevinin tebliğ etmek olduğunu söylemiş. Ve bu İngiltere tarafından da ödün verilmez bir suçlama olarak kabul edilmiş ve nefret suçundan hüküm giymişler. Yani aslında sen de bu platformun içindesin Rabia. Bir e, e, yasa isteniyor Türkiye'de de. AGIT katılımcısı 56 ülkeden e, e, 34'ü. Evet, 34'ünde bu imzalanmış durumda. Biz de bu ülkelerden biriyiz ama bizde hala bunun gibi yasa yok. İşte bu son oluşumda bununla ilgili zaten. Evet. Bununla ilgili bir yasa isteniyor. Aslında işte böyle bir yasa olduğu zaman bunun cezasının da verilmesi bir şekilde kolaylaşabiliyor. İngiltere belki bu konuda bizim örneğimiz olabilir. En azından olumlu örneklerden biri. Olmasını umut ediyoruz. Evet. Almanya'da antiseminiz antisemitizm tırmanıyor diye bir haber var. Federal Alman Meclisi tarafından hazırlatılan antisemitizm raporunda antisemitizmin toplum genelinde yayıldığı ve toplumun yüzde yirmisinde gizli Yahudi düşmanlığı olduğu belirtildi. Bu haberin de detayları var. E, fakat e, bu başka bir şeye başka bir tehlikeye de işaret ediyor. Yine sadece Almanya'da değil eğer böyle bir artış varsa belki dünya genelinde de diye söylenebilir. Gerekli Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra ama zaten böyle bir hareket varsa eğer herhalde tek bir ülkede sınırlı kalmayacaktır. O da korkutucu başka bir durum zaten. Şimdi e, bir kısa... Bende bir haber var. Onu Aa, da çok evet. kısa geçmek istiyorum Seçil. E, biliyorsun zaten platform çerçevesinde ciddi örnekler koyuyoruz ortaya. Hrant gibi... Zirve Yayın Evi katliamı ve Rahip Santoro cinayeti. Bugün bir yanet dikkatimi çeken bir haber vardı onu paylaşmak istiyorum. Bizim platformun hukukçularından biri olan Orhan Kemal Cengiz de bu konuya dair bir söyleşi yapılmış. Ve 6 yıl önce gerçekleşen bu Rahip Santoro cinayeti hakkında ve Dink cinayeti ve Zirve Yayın Evi katliamının birlikte 3 olayın birlikte ele alınması gerektiğini söylemiş Orhan Kemal Cengiz. Ee, ve bu üç olayda da hem polisin hem de askerin aslında parmağı olduğu görüşünde. Bu başlıkta bir haber yayınlanmış. Okunası diye düşünüyorum. Ve aslında zaten e, sessizlik diye verilmiş başlıkta sanırım. Evet, evet Yani henüz o davalarla da ilgili hiçbir şey yok. Runtlink davası sonuçlandı. Fakat onunla da ilgili zaten tatmin edici bir sonuç olmadığını hepimiz biliyoruz. Şimdi e, başka bir... Şimdi tutuklu gazetecilerle dayanışma platformu sözcüsü Necati Abay'la konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde 2 Şubat'ta aslında bir toplantı yapılmıştı. Toplantıdan bize izlenimleri çok kısa neler konuşulduğunu aktaracak. Necati Bey merhabalar. Merhaba. Ee, ee, Öncelikle e, açık radyo dinleyicilerimde merhaba demek istiyorum. Teşekkür ederiz Necati Bey. Siz tutuklu gazetecilerle dayanışma platformu sözcüsüsünüz ve evet. geçtiğimiz günlerde 2 Şubat'ta bir toplantı yapıldı. Ee, ve içerisinde e, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Sınır Tanımayan Gazeteciler ve tutuklu gazetecilerle dayanışma platformunun olduğu ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleşen bir aslında gazetecilerin bir araya geldiği ve bu konu hakkında fikir yürüttükleri bir toplantıydı. Bize Aha. toplantıdan izlenimlerinizi aktarabilir misiniz acaba? E tabi. Şimdi toplantı e, Ragıp Sarakoğlu şahsında e, cezaevinde tutuklu bulunan gazetecilerle dayanışma amacıyla yapılmış bir toplantıydı. Basın toplantısında ilk sözü Doğan Akanlı aldı. Hı hı. Asıl... Doğan Akanlı Türkiye'ye gelişinin iki temel nedeni olduğunu belirtti. Hı hı. Bir tanesinin 36 yıl süren, devlet tarafından sürdürülen ve bir türlü bitmek bilmeyen takifatın bittiğine, bir biçimde kapandığına, yeni bir dönemin kendisi için başladığına inanmak istediğini belirtti. Hı hı. İkincisi de Yazarlık hayatında önemli bir rolü olan Ragıp Serikolu dayanışmak için Türkiye'de olduğunu belirtti. Evet. E, 92'de Türkiye'yi politikler dolayı terk ettiğini hı hı. 20 yıl sonra geriye döndüğünde başına hiç beklemediği işlerin geldiğini, işte tutuklandığını e, hı hı. dan bahsetti. E, Tabi. Türk hukuk sistemine yönelik eleştirilerinde ifade etti 12 Eylül darbesinden sonra hayatının biz bölümünün yayın içinde geçirdiği askeri dönemlerde sorgulardan geçtiği gibi anlarından hı. da bahsetti hı hı. ve Zagıp Zarakolu ile dayanışmak için Zagıp Zarakolu'nun ezrinde Türkiye'de tutuklu bulunan gazetecilerle dayanışmak amacıyla Türkiye'de olduğunu belirtti Evet. Ee, Doğan Peki... Akal'dan sonra ben söz aldım. Tutluk Hastaneleri e Dayanışma Platformu sözcüsü olarak. Hı hı. Ee, kötü bir 2011 yılı geçirdiğimizi belirttim. Evet. 2011 yılında Türkiye tutluk hastaneleri bakımından ilk kez dünya birincisi haline gelmişti. Bu bu bunun e, müsebbibinin AKP hükümetinin dört elini sarıldığı Terle Mücele yasası olduğunu belirttim. Hı hı. Ee, aynı zamanda 2011 yılında bir başka ilkin gerçekleştiğinden evet. söz ettim. 12 Eylül dönemine dıştan tutarsak 24 saat içerisinde Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde 48 gazeteci ve basın çalışanının gözaltına alındığını belirttim. Bunun kitlesel bir gazeteci kıyımı olduğunu belirttim. Necati Bey? Oldu. Teşekkür ederim bu bilgiler için. Peki aslında bu bu kadar örgüt bir araya geldiğinde ee, bir sonuç çıktı mı? Bir karara varıldı mı ya da devamında yani evet, bir şey şöyle yapılacak bir şey mı? Bir ben size. Ee, bu toplantıda ee, düşünce suçuna karşı girişim sözcüsü <gülüyor> Şanar Yurda Tapan katıldı. <gülüyor> Aynı zamanda Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Mustafa Köz katıldı. Ee, bu basın toplantısında e, şu ortaya çıktı e, bu meslek kuruluşları başta olmak üzere işte Doğan Hakan'la yanı sıra katılımlarla birlikte e, basın özgürlüğü alanında ciddi sıkıntı ve sorunların yaşandığını Türkiye'de hı hı. E, bu çerçevede tuttuğu gazetecilerle destek ve dayanışma içerisinde bulunulması gerektiğini bu tür toplantıların sıklıkla yapılması ...gerektiği beyan edildi. Evet. Çok teşekkür ederiz Necati Bey... ...verdiğiniz bilgiler için. O kadar gazeteci gerçekten bir yere geldi. Eminim çok daha... ...çok da güzel şeyler konuşulmuştur. Evet. Ee, umarım çok daha iyi işler e, yaparız. Ee, Hoşçakalın o zaman. Ben, ben teşekkür ederim. Bir çok. Tabii bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. buyurun. Şimdi e, bu... E, ...bu sohbetimizin bir ek notu olsun... Ee, bu İmece TV'deki programda dile getirmiştim. Şimdi sizinle paylaşacağım görüşü. Hı -hı. Biliyorsun Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, her tutuklu söz konusu olduğunda ağzını açıyor. Bunlar terör gazetecilerdir. Hı -hı. diyor. Hı -hı. Şimdi biz de bunların gazeteci olduğunu, gazetecilik görevleri nedeniyle tutuklandığını anlatmaya çalışıyoruz. Ama şöyle bir paradoks söz konusu. Biz hepimiz neyi biliyoruz? Başbakan Erdoğan 1998 yılında şiir okuduğu için tutuklandı diyebiliyoruz değil mi hanımefendi? Doğrudur. Ee, işin gerçeği de bu mu? Bence de işin gerçeği de bu. Gerçekten e, Başbakan e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, 1998 yılında şiir okuduğu için tutuklandı. Hı -hı. Ama İttihaname öyle söylemiyor İttihaname öyle söylemiyor ee, Aynı zamanda Mahkeme kararı da öyle söylemiyor Hı. Bunu açıkla diyor kanalıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Bir kez daha bilgisini sunmak istiyoruz İttihaname ve mahkeme kararı Recep Tayyip Erdoğan Şiir okuduğu için mahkum oldu demiyor Türk Ceza Kanunu 312 Taksim 2 maddesine göre Halkı cin ve ırk farkı gözeterek kim ve düşmanlığı açıkça tahrik etmek suçu işlediği gençesi de cezalandırıldı. Nasıl ki şimdi tutuklu gazeteciler gazetecilik görev nedeniyle değil terörist olduğu için iftihamemelere göre terörist olduğu için suçlanıyorsa o zaman da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için değil halkı din ve ırk farkı gözeterek kim ve düşmanlığı tahrik etmekten Mahkum olmuştur. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan sayın başbakanımız kendisine gelince ben şiir okuduğum için tutuklandım diyor. Türk'lü gazeteciler söz konusu olduğu için de bunlar gazetecilik görevlilerine değil ters olduğu için tutukludur diye çiftli standartçı bir yaklaşım var sayın başbakanın. Hı hı. Bu vesileyle bu görüşümü de açıkla diyor. dinleyicilerle de paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederiz katılımınız için Necati Bey. Biz teşekkür ederiz. Evet Necati Bey'le de konuştuk. Şimdi bir kısa müzik molası verelim. Arkasından Rabia ile geçenlerde yapılan medya ve nefret söylemi toplantısını değerlendireceğiz. Bu şarkıda Bora Eroğlu'nun bir iyi sergisi için çalsın. sorrow Maybe it's inside the bottle Maybe it's inside the bottle I had some good old it's named Whiskey and Wine Evet Açık Radyo 94.9'da Balık Gözü devam ediyor. Biraz önce Necati Abay'la konuşmuştuk telefonda. Tutuklu gazetecilerle dayanışma platformu sözcüsüydü kendisi. Toplantıdan izlenimlerini aktarmıştı. Şimdi de yine 4 Şubat'ta yapılmış bir toplantıdan bize Rabia Yılmaz izlenimlerini anlatacak. Nefret suçları ve medya temalıydı toplantı. Ve nefret suçlarıyla mücadelede aslında basınla direkt ilişki kuruyor olmak çok önemli. Çünkü... Zaten aslında basın oluşturuyor bunların çoğunu. Peki katılım ve ilgi nasıldı toplantıya sence? E, katılım oldukça iyiydi. Şöyle ki e, birden fazla ve... ...farklı yapılara sahip, farklı ideolojilere ve kaf kafa yapılarına sahip gazeteciler oradaydı. Yani katılan e, medya gruplarını şöyle sayabilirim. Milliyet gazetesi, Shalom gazetesi, Zaman gazetesi, Biyanet, e, Etkin haber ajansı, Dicle haber ajansı gibi. E, bu farklılık tabii ki toplantıya da e, canlılık katı. Ee, hem çok keyifli hem de çok e, yapıcı bir toplantı oldu. Peki basın mensuplarının sence nefret suçlarına bakış açısı nasıl? Yani oraya gelenler as aslında saydık biraz önce. Hı hı. Ee, bir nebze de bununla özellikle ilgilenen basın mensupları. Fakat bilgileri nasıl bu konuda? Ee, bilgileri... Nefret suçu ve nefret söylemi kelimeleri zaten son iki yıldır falan yani çok gündemde çok kullanılan bir yapıya sahip aslında biz platformun içindeyiz ve sen de biliyorsun ki biz bir şekilde belki birçok kişiden daha farkında olarak bir şeyler yapmaya çalışırken bile aslında çok da bilmiyoruz bu kavramları çünkü bunlar çok yeni kavramlar. Bu nedenle onların da tabii ki eksik olduğu ve e, boşluk olan kısımları vardı. Zaten o boşlukları doldurmak için toplantıya geldiler. E, sanıyorum ki o boşluklar doldu. Şöyle ki doldu. E, bir, saat, bir buçuk saatlik bir toplantıydı bu. Ve bir buçuk saat sonunda e, son yarım saatte çok e, önemli ve çok e, güzel öneriler çıktı ortaya. E, yani medyanın bu proje de bu platform sürecinde e, nasıl bir etkide bulunabileceği ve e, nasıl davranması gerektiğine dair fikirler yürütüldü. Çok olumlu görüşler vardı. Peki önemli bulabileceğimiz görüşler ya da fikirler arasında neler var göze çarpan o? Yani, göze çarpan öneriler belki. Eee, kesin genel itibariyle söyleyebilirim. Mesela e, gazeteler ve TV'lerin kendi iç disiplinlerini oluşturması... ...kendi iç mekanizmalarını ve denetimlerini kurması... E, ...ve nefret söylemine dair e, bir kılavuzun, bir sözlüğün oluşturulması... ...ve bunun belli aralıklarla güncellenmesi fikri. Bunlar önemliydi öne çıkan birkaçı. E, bunun haricinde eğer bir cinayet haberi veriliyorsa... ...ve bunun aslında bilmediğimiz için... Ee, ...yanında bir nefret suçu e, kutusu da konmalı. Onunla ilgili nefret suçu açısından da bakılmalı. Onun o, yani nefret suçu boyutu da işlemeli evet. ee, fikri vardı. Bunlar öne çıkan ve kabul de gören... Evet. Ee, ...birkaç fikirden biri. Zaten bunlar sanırım böyle ancak beyin fırtınalarıyla da çıkacak sonuçlar. Kesinlikle sonuçta. öyle. Ve zaten medyanın iç yapısını düzeltmesi ve aslında basın mensuplarının bu konunun farkında olarak yapması... haberlerin birçok şeyinde önüne geç, geçecektir diye düşünüyorum Kesinlikle ben. öyle. Ve... Tabii ki şey endişesi vardı yani e, gelen... Her gazeteci belli bir kurumda çalışıyor ve o kurumun bir şekilde kendine ait bir politikası var ve o politikanın dışında da çok fazla çıkamıyorlar. Çıkmak isteseler dahi. Bu nedenle o konuda bazı çekinceleri vardı. Ne yapılabilir diye. E, tabii ki tek başına muhabirler bu konuda çok... Umutlu değillerdi kendi adlarını Çünkü köşe yazarları bu konuda çok daha üst onlar için Çünkü kendilerine ait bir köşeleri var Ve bu konuyla ilgili birçok şeyi anlatabilirler Anlatmak için daha geniş bir alanları var ve ...daha çok imkanı var... ...muhabirlere oranla. Evet ee, ama belki de muhabirler de yine de zaten... ...farkında olursa yine, kesinlikle yine çok önemli. Yani. Çünkü aslında o haberlerde... ...bir taraftan asıl mesele... ...asıl haberler, asıl söylediklerimiz falan... ...muhabirlerin de elinden kesinlikle. Ve zaten mesele aslında temel mesele... E, ...nefret suçunun da... ...bir öncesini oluşturan, ön koşulunu oluşturan... ...nefret söylemini... ...o haber kalıplarından çıkarabilmek. Evet. Mesela aslında bu. Medyada işte... Tam olarak burada ortaya çıkıyor. Evet. Medya o yüzden önemli. Çünkü nefret söylemi dediğin şey eğer nefret suçunun bir önceki aşamasıysa ve ön koşuluysa bunu gerçekleştiren kişiler yani gazeteciler de bu anlamda çok daha fazla duyarlı ve dikkatli olmalılar. Evet. Peki toplantıdan çıkan başka bir sonuç belki bundan sonra tekrar yapılacak böyle toplantılar ya da medya örgütlerinin ya da işte muhabirlerin gidip kendi işte kanallarına neyse çalıştıkları yayın kuruluşuna haber vermeleri gibi bir şeyler var mı? Bunlar evet, evet. benim aklıma gelenler aslında. Evet evet öyle şeyler mi? de oldu. Mesela e, bu gazeteciler arasında e, yeni gelen platforma dahi yeni fikir sahibi olanlar e, kendi editörleriyle ve bölümleriyle konuşup e, onlarla bir görüşme ayarlayabileceğini bunun haricinde e, gazetelere ve kanallara e, bu nefret suçu Ile alakalı nefret suçu nefret söylemiyle alakalı belki bilgilendirme yapılabileceği belki bir eğitim verilebileceği çünkü dediğim gibi bu çok oturmamış bir kavram olduğu için evet ee, i̇nsanların kafasında da çok net bir şey oluşmayabilir Zaten aslında platformun kurulmasından sonra Bayağı da görünürlük kazanmaya Kesinlikle başladı öyle. Birkaç zamandır bir sürü haber çıkmaya başladı En evet. azından insanlar biraz daha farkına varacaklar Kesinlikle Bence. 26 Ocak'ta zaten platformun duyurusu yapıldı Ve böyle toplantılarla Bunlar güncellenecek, belki daha taze tutulacak ve insanların unutmaması, farkında olması, farkına varması bir şekilde amaçlanan şey bu. Evet, bunun sağlanması için uğraşılıyor zaten. Evet. Bu ön yargı kısmını kırabilmek adına evet. uğraşıyoruz hakikaten. Peki, şey tekrar hatırlatalım bir imza sitesinin, bir imza kampanyası yürütüyor platform. Evet. Sen bahset istersen. Evet, imza kampanyası... ...yürütülüyor şu an. Ee, çok yoğun bir talep var. Gayet de iyi gidiyor. Aslında nefret suçları yasası istiyorum. Evet, evet. imza kampanyası. Aynen öyle. O ad altında. Ee, internet sitesi adresini de verebilirim. Nefretme. imza, imza nokta nefretme.org adresine girip imzanızı verebilirsiniz siz de. Son Bu bilgilere çok göre, Son bilgilere göre de yaklaşık dört bini geçti O galiba. civarda, evet. Ve bir 4. hafta oldu Evet, evet. Yapıladı. O yüzden iyi bir ilerleme var. Şimdiye kadar ana akım medyada da diğer medyalarda da ciddi bir ilgi de söz konusu. Evet. Sanıyorum bu aslında bir şekilde de herkesin belki istediği bir şekilde de dillendiremediği. Belki ortaya çıkarmaktan çekindiği bir şeydi. Evet. Ama bu kadar ortada olunca insanlar söz söylemekten de çekinmiyorlar. Çok rahat dile getiriyorlar ve aslında herkesin de buna dair söyleyecek bir şey varmış çünkü bu nefret suçu ve nefret söylemi dediğimiz şey o kadar aslında yanımızda ki aslında bizim de o kadar içselleştirdiğimiz bir şey ki belki biz de gayri ihtiyari. Hayatımızın belli bir alanında Belli bir zaman diliminde Bunu yapıyoruz ama farkına varmıyoruz Çünkü dediğim gibi bu kavramı yeni öğreniyoruz Evet bir de zaten Bu tamamen içinde büyüdüğümüz toplumla da alakalı Bu biraz toplumda vardı Toplumdan sana geçiyor Toplumdan bireye ilişkisi Kesinlikle. Zaten birey toplum değil midir <gülüyor> Neredeyse Ne kadar farklılaşmaya da çalışsan bu toplumun içinde var oluyorsun Farklı olmaya çalışıyorsun Farklı düşünmeye çalışıyorsun ama bu toplumun içinde var oluyorsun evet. O yüzden sıyrılabilmek pek mümkün değil Evet evet bugün programda yine nefret suçları ve medya toplantısından konuştuk. Tutuklu gazetecilerle dayanışma platformu sözcüsü Necati Abay ile konuştuk. Geçen günlerde yaptıkları bir toplantıyla ilgili onun notlarından aktardık. Birkaç haber okuduk nefret suçuna ceza veren e, İngiltere var belki biz de örnek alabiliriz. Umut ediyoruz tabii ki bunu. Evet. Teşekkür ederim Rabia. Rica ederim. Seçim. Bundan, ben teşekkür ediyorum. Bundan sonra bence sen de gelebilirsin programlara arada istediğin zaman. Tabii ki çok sevinirim. Balık gözünden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.